Hazreti Lüt Peygamber Yeryüzünün ilk sapık insanları Sedomlular Hz. Lüt İbrahim Peygamber'in kardeşinin oğluydu. Babil'den Hz. İbrahim'le beraber hicret etmişti. Hz. İbrahim Şam civarında yerleşirken Hz. Lüt da Sedom bölgesine gitmişti. Sedom halkı yeryüzünün en ahlaksız kavmiydi. Yol kenarında otururlar, gelip geçen erkek yolculara tacizde bulunurlardı. Onlara taş atarlar, alay ederler, acımasızca işkence ve eziyetler yaparlardı. Bundan da büyük zevk ve lezzet alırlardı. Denebilir ki yeryüzünün en sapık insanları Sedomlulardı. Sedomlular sapıklıkta çok ileri gidip yoldan iyice çıkınca Cenab-ı Hak Hz. Lut'a peygamberlik verdi. Onu Sedomluları doğru yola çağırmakla vazifelendirdi. Hz. Lut vazifesine önce peygamberliğini ilan etmekle başladı. Ey kamim, ben size gönderilen doğru sözlü bir peygamberim. Sizler Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Kendinizi günahlardan koruyun." dedi. Hazreti Lut bu sözlerden sonra yaptıkları insanlık dışı işlerden nefret ettirmek için kamine uyarılar da bulundu. Şöyle diyordu: "Ey kamim, sizler daha önce hiçbir milletin yapmadığı çirkin bir sapıklığı işliyorsunuz. Bu günahı utanmadan ''Gözler önünde nasıl yaptığınıza şaşıyorum. Ne kadar haddi açtığınızın farkında değil misiniz? Bir an önce bu çirkin işlerden uzaklaşın. Yoksa başınıza büyük bir belanın gelmesinden korkuyorum.'' Fakat Sedonlular Hz. Lut'un bu uyarılarını aldırmıyorlardı. Hz. Lut yılmadan, usanmadan davasını anlatmakta, kavmini doğru yola çağırmaktaydı. Sedonlular onun bu konuşmalarından artık sıkılmaya başlamışlardı.'' Bir araya gelerek bir çare düşündüler. Uzun konuşmalardan sonra nihayet şu kararı vardılar: Lotu ve ona inananları bundan sonra bize karışacak olurlarsa şehrimizden sürelim. Bunlar madem bizim ahlakımızı beğenmiyorlar, öyleyse bizimle beraber bu kentte oturmasınlar. Çıkıp beğendikleri yere gitsinler. Bu kararlarını Hz. Lota kesin bir dille bildirdiler. Ey Lut, Bundan sonra bizim yaptıklarımızı kınayacak olursan seni şehrimizden kovmaya karar verdik. Bu senin son şansın olsun. Bir de sakın bize karışayım deme. Hz. Lut Kaminin aldığı bu karara çok üzüldü. Onlara cevaben, ey Kamim dedi. Ben sizin yaptığınız sapık işleri nefretle karşılıyor, çirkin buluyorum. Bu tehdidinizle beni yolumdan döndüremezsiniz. Sonra ellerini açarak Cenab-ı yalvarmaya başladı. Duasında, ''Ya Rab, beni ve bana bağlanan müminleri kamimin kötü amellerinden kurtar. Onları yok eyle, bizlere de yardım eyle.'' diyordu. Hiçbir peygamber, ıslahından ümit kesmeden kendi kavmine dua etmemiştir. Lüt Peygamber'in misafirleri, azap melekleri Cenab-ı Hak Lüt Peygamber'in duasını kabul etti. Sedomların cezalandırılmaları için üç melek vazifelendirdi. Onları yakışıklı birer delikanlı görüntüsünde Hazreti Lut'a gönderdi. Melekler Hazreti Lut'a gelirken önce İbrahim peygambere uğradılar. Ona İshak adlı bir oğlu olacağını müjdelediler. Azap melekleri Sedom şehrine bir öğle vakti geldiler. O sırada Lut peygamber tarlada çalışmaktaydı. Üç kişinin kendisine doğru gelmekte olduğunu görünce onlara... ''Siz benim tanımadığım kimselersiniz. Niye buraya geldiniz?'' diye sordu. Onlar da kendisine misafir kalmak için geldiklerini söylediler. Misafirlerinin üç yakışıklı genç olduğunu gören Hazreti Lut, iste istemez endişelenmişti. Kaminin durumu haber alır almaz misafirlere musallat olacağını biliyordu. Bu durumda Hazreti Lut onlara nasıl karşı koyacaktı? Bu düşüncelerle kendi kendine ''Ne sıkıntılı bir gün'' diye söylendi. Hz. Lut, misafirlerinin o beldenin tamamen yabancısı olduklarını fark etmişti. Hz. Lut, misafirlerini alıp kimseye göstermeden gizlice eve getirdi. Ancak hanımı Vahile, bu durumu vakit geçirmeden Sedomlulara haber verdi. Vahile, aslında Hz. Lut'a inanmıyordu. Dışa karşı iman ettiğini söyler, fakat inansızlığını içinde saklardı. ile gizli bir işbirliği içindeydi. Bundan dolayı, Hz. Lut'a gelen misafirleri onlara haber vermişti. Hz. Lut'un hanımı Vahile'nin durumu, Hz. Nuh'un hanımı Vahile'ye çok benziyordu. Her ikisi de Allah'ın sevgili iki kulura hanım olma şerefini kazanmışlardı. Fakat onlar kocalarına ihanet etmişler, elde ettikleri bu büyük nimeti etmişlerdi. Vahile'nin bildirdiği haber Sedon'da bir anda yayıldı. Halk, durumu birbirlerine müjdeleyerek anlatıyorlardı. Süratle toparlanıp Hazreti Lot'un evine geldiler. Evin etrafını kuşatıp Hazreti Lot'u dışarı çağırdılar. Ondan misafirleri kendilerine teslim etmesini istediler. Hazreti Lot, kaminin bu teklifi karşısında büyük bir sıkıntıya düştü. Onları öğütle ikna etmeye çalıştı. Bunlar benim misafirlerim. Beni misafirlerimin yanında utanır duruma düşürmeyin. Onlara yapılacak kötü muamele bana yapılmış sayılır. Allah'tan korkun. Sapık emellerini sen vazgeçin. Nefislerinizi günahlardan koruyun dedi. Hazreti Lut kamine adeta yalvarırcasına öğüt veriyor, onları insafa getirmeye çalışıyordu. Fakat Lut kaminin gözü dönmüştü. Söylenen sözleri insafla düşünüp değerlendirecek halde değillerdi. Bu yüzden Hazreti Lut'a sert cevap verdiler. Ey Lut, biz seni bizim işimize karışmaktan men etmedik mi? Ayrıca evine misafir almanı da yasaklamadık mı? Sen istediğin kadar temiz suylu ve güzel ahlaklı ol, bizim yaptıklarımızı yapma. Ama bizim işimize de karışma. Bizim kusur ve günahımız bize aittir. Sana ne oluyor? Hz. Lut tam bir aciz içinde kalmıştı. Onları kararlarından döndürmeye imkan yoktu. Son olarak şu sözleri söyledi. Ah keşke benim şu anda size karşı koyacak bir kuvvetim veya sağlam bir yere sığınabilme imkanım olsaydı. Sizin karşınızda böyle çaresiz halde kalmasaydım. Hz. Lut Sedom'un yerlisi değildi. Bu bölgeye sonradan gelip yerleşmişti. Bu yüzden Sedom'da kendisine arka çıkacak hiç kimse yoktu. Halktan kendisine inananlar varsa da onlar da sayıca az, fakir ve güçsüz kimselerdi. Kavmi karşısında güçsüzlükten yakınmak da bu açıdan haklıydı. Lut kavmine gökten taş yağıyor. Melekler, Hazreti Lut'un iyice bunalıp daraldığını görünce, durumu daha fazla gizleminin manası kalmadığını anladılar. Ona hitaben, ''Ey Lut'' dediler, ''Biz şüphesiz senin Rabbinin elçileriyiz. Korkma, bunlar bize bir şey yapamazlar. Senin kavmin gaflet ve sapıklıklarında inat ediyorlar. Artık düzelmeleri mümkün değildir. Bırak da girsinler içeri, gireceklerse görecekleri de var.'' Bu sözler üzerine Hz. Lut rahatladı. Melekler Hz. Lut'a bundan sonra yapması gerekenleri haber verdiler. Ey Lut! Artık sen ve sana bağlı olanlar bu gece şehirden çıkın. Müminler senin önünde yürüsünler ve arkalarına dönüp bakmasınlar. Sabaha doğru azap gelecek ve bu kavmi tamamen yok edecektir. Hanımın da o helak olanlar arasında bulunacaktır. Cebrail, Lut peygamberden dört şey istiyordu. Birincisi, geceleyin yola çıkmasını. Çünkü şehirden halkın haberi olmadan ayrılmak gerekiyordu. Gündüz çıksa, müminlerin eziyete uğratılma ihtimalleri vardı. İkincisi, Hz. Lut'un müminlerin ardından yürümesini. Hz. Lut'un arkalarında bulunduğunu bilen müminler, hiçbir telaşa kapılmadan yürüyeceklerdi. Azabın kendilerine de dokunmasından endişe etmeyeceklerdi. Üçüncüsü, kimsenin geri dönüp bakmamasını. Sedom şehri, müminlerin doğup büyüdükleri ana vatanlarıydı. İşlerinde hısım ve akrabaları, malları, kıymetli eşyaları bulunuyordu. Geri dönüp baktıklarında helak olan akrabalarına acıma, harap olan mal ve mülklerine üzülme hissi duyabilirlerdi. Buysa Allah'ın hükmüne ve rahmetine itiraz manasına gelirdi. Dördüncüsü, Allah'ın emrettiği yöne doğru yürüyerek ceza bölgesinden çıkmalarını. Hazreti Lut bu emirleri alır almaz şehirden ayrılma hazırlıklarına başladı. Gece yarısı olunca müminleri alarak Sedom'dan ayrıldı. Sabaha doğru Lüt Gamma'ne Allah'ın azabı gelip çattı. İnsanların üzerine gökten taş yağıyordu. Taşlar yağmur damlaları gibi birbiri arkasından iniyor. Bu esnada gayipten şöyle bir ses işitiliyordu. Siz Lot'un haber verdiği azabı yalanlıyordunuz. ''İşte azap, tadın bakalım. Hazreti Lut'un doğru sözlü olduğunu tasdik ediniz.'' Lut kavminin yok edilmeleri seher vaktinden gün doğuncaya kadar devam etti. Böylece sapık ve azgın Lut kavmi helak olurken Hazreti Lut ve ona inananlar kurtuluşa erdiler. Lut kavmi ahlaksızlığı, zulüm ve sapıklığı yüzünden helak edilmiştir. Hazreti Lut ve ona tabi olanların beldelerinden ayrıldıktan sonra Mısır veya Şam'a yahut da Ürdün'e gittikleri söylenmektedir. Gittikleri yer halkı temiz ve dindar olan bir yerdi.